hakkıdır. Şûlerizettin yine evvelce yanmış gönlümü mecruhi nev eyledin güya kapanmış gönlümü. çeşmenin bilmem nasıl teshirisi, zihramizi var. Aşka mecbur etti sevdadan usanmış gönlümü. Tahirül Mevlevi Tahir Olgun. Yani şöyle demiş. Yanmış gönlümü sen bir daha yaktın. Şûlerizettin alevlendirdin. ''Mecruhi nev eyledin güya?'' Kapanmış gönlümü. Gönlümün yarası kapanmış biliyordum ben. Sen onu tekrar yaraladın. Yani bir bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin der gibi. ''Çeşminin bilmem nasıl teshir-i sihramizi var, gözlerinin bilmiyorum nasıl bir büyüleyici etkisi var ki?'' aşka mecbur etti sevdadan usanmış gönlümü. Ben çoktan el yumuştum. Vazgeçmiştim aşktan sevdadan ama yine sen beni mecbur ettin. O gözlerin beni büyüledi diyerek aşıkhane